Ateşten korunmayı, hayra ermeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullarını arasına Rabbim bizleri de koysun. O Allah Azze ve Celle'nin kitabında razı olduğum dediği insanların amelin işlemeyi nasip etsin. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Kardeşlerim sizinle yapmış olduğumuz ders sinsilesinde Allah Azze ve Celle'nin biz insanoğluna vermiş olduğu duygular, hasletler üzerinde devam ediyoruz. İlk işlediğimiz ders hatırlarsanız Haya Haya'nın insan üzerindeki etkisi diye bir ders yapmıştım. Her duygunun aynen bu yönlü insana bir tezahürü vardır. Nasıl ki haya imana kayıtlı kılınmışsa zannetmeyin ki başka amelleriniz başka huylarınız imana kayıtlı kılınmasın. Nasıl ki mesela bugünkü konumuz kadın ve kıskançlık inşallah Nasıl ki Allah azze ve Celle eğer müminseniz benden korkun Yani bakın bir korku direkt tevhide ne yapıl bağlanı veriyor. Yani bizdeki her haslet Direk imanımızla kalpteki tetiklemenin dile ve azalara yansımasıyla gündeme gelir. Aynen ilk derste e, vermiş olduğumuz misali hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta diyor bir et parçası var. O düzeldi mi her şey düzelir. O bozuldu mu her şey bozulur. Dikkat edin o et parçası nedir? Kalptir vehut Müslüm'deki rivayete baktığımızda kitab-ı zekatta biliyor musunuz diyor sizin din kardeşinizin yüzüne gülmeniz dahi ibadetten ve kulluktan. Yani bir güler yüzlü olman dahi senin neymiş bir iman alameti. Onun için kardeşlerim her duyguyu sizden tezahür eden her duyguyu iman ve küfürden birer şubu olarak ele almanız gerekir. Eğer bu şekilde ele almazsanız Düzelmeniz Kendinize istikamet vermeniz Hayatınızı düzeltmeniz Mümkün değildir Mesela düşünün Duygularına hakim olamayan insanlara bakın Unutkandır, gafildir Korkaktır, pısraktır Evhamlıdır, vesveselidir İnsan içinde Duygularını kesinlikle gündeme Ne yapamaz? Getiremez Ama her duyguyu iman safasıyla ele aldığı zaman kontrol başlar mı? Direkt başlar. Çünkü yaptığın her şeyin hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Mesela bir ayeti kerime iniyor. İçinizden geçen her şeyden sorumlusunuz diyor. Sahabe ne yapamıyor? Dışarıya çıkamıyor. Ve geliyor ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsine zulmetmez ki yani hangimiz içinden bir kardeşine karşı iyi veya kötü duygular beslemez ki? Ama dile getirmez değil mi? Belli ortamlara binaen. O diyor sizin anladığınız gibi değil. Lokman'ın oğluna nasihatını diyor Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm nedir? Şirktir diyor. Duygular da böyle bölüm bölümdür kardeşler. Yani insanın kendi nefsine duyduğu zulüm, kardeşine karşı bir de Allah'a karşı duyduğu zulüm bak hepsi zulüm nispetinde olduğu gibi duygular da nedir? Değişik değişiktir. Aynen bugün kadın ve kıskançlık diye bir mevzu seçtim. Allah bizlere anlatmayı hepimize de güzel bir anlayış versin. Kıskançlık da aynen böyle hakkı ve batılı olan yönlü bir duygudur. Yani kontrola, devamlı murakabeye muhtaç dizginlenmesi gereken duygularımızdan nedir? Bir tanesidir. Ama şuna çok dikkat etmemiz gerekir ki kardeşlerim. Bir gün Ali Selatü vesselam bir kabrin yanından geçiyor yolculukta. Biliyor musunuz diyor şu iki kabir ehli azap görür. Hem de diyor sizin hiç önemsemediğiniz iki sebepten. Birisi neydi? Bevline dikkat etmez. Öbürü insanların arasında laf getirip götürür diyor demek ki kardeşlerim aynen böyle günlük yaşantımızda hiç dikkat etmeden gafil yaşantılarımız var duyguları da bu şekilde kontrol altına almadığımız zaman azaba mı gidiyoruz yoksa sevaba mı gidiyoruz cennetlik amel mi işliyoruz cehennemlik amel mi işliyoruz hiç dikkate ne yapmıyoruz almıyoruz ama almamız gerekiyor muymuş Demek ki kıskançlık da özellikle kadınların kalbinde peydahlanan psikolojik bir hastalıktır. Kıskançlık çok çok belirgin olarak kadınların kalplerinde peydahlanan bir hastalıktır kardeşlerim. Psikolojik bir hastalıktır. Kıskançlık Allah Azze ve Celle'nin erkek olsun kadın olsun vermiş olduğu her iki insana da huylardan bir tanesidir. Ama aşırılığı kimde gündeme gelirmiş? Hastalık olarak kadında daha çok gündeme gelir. Ve bakın insanlık tarihine, Adem'den günümüze kadar, inan dünyadaki, inanın kardeşler en büyük bela kadınların kıskançlık psikolojisinden gelmiştir. Yahya Aleyhisselam'ın neden böyle koyun boğazlanır gibi boğazlandığını biliyor musunuz? effatmayı çok okudun mu? Zamanın melikinin karısı Yahya aleyhisselamla birlikte olmak istiyor İlişmeyince karısı kocasını sarhoş ediyor ve bana ilişmek istedi diyor hayvan boğazlar gibi boğazlatıyor bak bir kadının kıskançlığı Yusuf aleyhisselamın hapse girmesine sebep neydi bir kadının kıskançlığı yani bu kıskançlık bizde de var sizde de var ama hastalık olarak gündeme kimde geliyormuş kadında daha çok geliyormuş demek ki dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi ve aynı bu ölümcül hastalık insanın egosuna baskın gelir ve kalbinin derinliklerinde kök salarsa hiç kuşkusuz iradeyi boyunduruğu altına alır bütün insanı duyguları alt üst eder yüreği her türlü iyilik ve hayra karşı kör ve duyarsız hale getirir. Tekrarlayayım mı cümleyi kıskançlık bu ölümcül hastalık insanın egosuna öyle baskın gelir ki enaniyetine ve kalbinin derinliklerine öyle bir köksalar ki hiç kuşkusuz iradeyi yani insan iradesini tamamen ele alır onu artık insanı duygulardan arındırır her türlü iyiliğe hayra karşı ne yapar kör ve duyarsız hale getirir bu, hangi insanda gündeme gelirse gelsin onu helak eder kardeşlerim. Önce kötülüğünü güzel bir ne yapacağız? Yakalayacağız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meyanda diyor ki kıskançlık konusunda kıskançlığın bir kısmını Allah sever. Bazısında çirkin görür. Allah'ın sevdiği kıskançlık şüpheli konulardadır. Allah'ın hoşlanmadığı kıskançlık ise, ise şüphe götürmeyen konularda yapılan kıskançlıktır diyor. Bakın Ayşe annemiz diyor ki kıskançlığının kendisi üzerindeki etkisini Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme ile evlenince ben diyor çok üzüldüm. Çünkü bana onun çok güzel olduğunu söylediler diyor. Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam selam ve rahmetullahi ve onun için diyor ben onun güzelliğini görmek için diyor ona gittim ama onu görmek diyor ne mümkün yani o vasfettiklerinden kat kat güzeldi diyor bu düşüncelerimi diyor Hafsa'ya anlattım Hafsa dedi ki diyor yok Vallahi bu sendeki kıskançlık belirtisi dedi diyor. Ümmü Seleme dedikleri kadar güzel değildir dedi. Ama o da merak etti. Sonunda o da baktığında ben de gördüm vallahi o dediğin gibi değil. Sen de daha güzel. Yani hakikaten güzel dedim diyor. Daha sonra Hafsa dedi ki diyor, "Sen kıskançlığından, o kadına hasetinden onu çok daha başka gördün." Ama o güzel fakat senin met ettiğin gibi de bir güzellik değil dedi diyor. Ayşe annemiz dedi ki diyor, Ayşe annemiz diyor ki, Bakın bu misal güzel yakalayım. Ben diyor bu duygulardan sıyrıldıktan sonra Ümmü Seleme'ye bir daha baktım. Hakikaten diyor önceki gördüğümle şimdiki gördüğüm arasında fark vardır diyor. Şimdi diyor Ümmü Seleme bana daha ayrı bir güzel yani, çok çok güzel olarak gelmedi diyor. ama kötü olarak da ne yapmadı gelmedi diyor şimdi bakın vesselamın Ayşe annemiz zevcesi mi zevcesi peki Ümmü Seleme de zevcesi mi zevcesi şimdi bir kadın kendisine kumu olarak geleni kıskanabilir mi bu gayet doğal bir şey ama kıskançlık bedenini sararsa hakka karşı ne yapıyor kör ve duyarsız olabiliyor Hafsa diyor kıskanmadan bakıyor bakıyor ki senin met ettiğin kadar bir güzellik yok yani güzel ama senin o kadar büyütmene gerek yok akabinde kendisi o duygulardan sıyrılıp da baktığı zaman ne yapıyor farklı oluyor yani şöyle düşünün bir kardeşiniz var veya din kardeşiniz var sevdiğiniz birisi ama onun vasıflarından dolayı onda olan sizde yoksa kıskanmaya başlarsanız onu çekememeye başlarsanız bu sefer bakışınız ne yapacak? farklılaşmaya başlayacak bu sefer ondaki hayrı ne yapamazsınız? artık göremezsiniz çirkinlikleri yakalamaya çalışır hemen gidersin yanındaki ya falan dahaki şeyleri görmedin e o da bakıyordur yani senin gördüğünü o da görüyor ama senin yakaladığını o ne yapmaz? yakalamaz sendeki çünkü duygu ne yaptı değişti çünkü kıskançlığa girdi yani kıskançlık bizde olan bir şey ama kıskançlık gündeme geldiğinde insan ne yapamıyor duygusuzlaşıyor köreniyor bu sefer üçüncü şah, şahsa ne düşüyor kardeşler birinin birini kıskandığını hissettiğiniz an ne yapacaksınız aleyhissalatü vesselam ne diyor kim bir Müslümanın ayıbını örterse kıyamet gününde Allah onun bütün ayıplarını örter. Hemen o kardeşini çekeceksin. Ona sen de şu var demeyeceksin. Çünkü onun yaptığı ayıp mı? Ona tutacaksın. Kardeşliğin önemini, paylaşmanın önemini Müslümanların bir araya geldiğinde toplu yaşamda davranması gereken ölçüleri ne yapacaksın? Ona öğreteceksin. Kıskançlığın zıttı nedir? Gıptadır ne güzel Allah'a şöyle dua etsek Allah'ım şundaki ilmi kabiliyeti aklı bana da ver ben de sana hizmet edeyim güzel bir şey değil mi Allah'ım şundaki zenginliği bana da ver ben de senin uğruna infak edeyim Allah'ım şundaki cesareti bana ver ben de onun gibi Allah yolunda çarpışayım diye ne yapacaksın dua edeceğim ve gıpta edeceğim ama kıskançlığa gittiğin zaman bu sefer hayır gidiyor şer gündeme geliyor ve onda olan güzelliği ne yapamıyorsun göremiyorsun kardeşlerim işte kıskançlık insanoğlunun en doğal duygularından birisi yalnız kıskançlık sevilen kişinin başkasıyla paylaşılmasına katlanmamak olduğuna göre sevginin var olduğu her yere girer bunu anlatabildim mi kıskançlık sevilen kişinin başkasıyla paylaşılmasına katlanamamak olduğu için sevgiyle alakalı her meselenin içinde kıskançlığı da bulabilirsiniz. Yani sadece kıskançlık arkadaşlar arasında bir olay değildir. Birinin bilgisayarı olur, benim niye yok? Arabası, benim niye daha iyi olmaz? Pardüsesi ben daha iyisini alırım. Çanta şöyle, işte o konumda şöyle şöyle. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe geliyor. Bir soru soruyor. Zühd bablarında bulursunuz. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bana öyle bir amel öğret ki Allah sevsin. Öyle bir amel öğret ki insanlar sevsin dediğinde. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşler? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni ne yapsın sevsin. Bak kıskançlığı yenecek hasretlerden birisi budur. Dünyaya ettiğin an her türlü kıskançlık, haset duyguları ne yapacak? Gabaracaktır. Ama dünyadan yüz çevirdiğinde, ha yüz çevir derken sefilleri yaşa manasında değil. Allah'ın verdiğinden ye iç, infak et, şükrünü eda et hırslanma hırslansan zaten sana ne yapacak hırslandığın kadar hırslan sana nasip olan gelecek senin çektiğin çile zaten yanına kalacak dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin insanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni sevsin aslında sahabenin Allah ondan razı olsun bu soruyu sormasına gerek yok. Çünkü Ali Selatü vesselam Efendimiz dikkat ederseniz Ali Selatü vesselama bakın. Namazdayken evdeki 3 4 altın kendini meşgul ettiğinde hemen selamdan sonra safları yararak gidip o paralar getirip dağıtıyor mu? Peki Peygamber Aleyhisselam açta, açıkta hiç kaldı mı? Kalmadı. İnsanların elinde olandan yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. Benim iki komşum var yani birçok sürü, bir sürü komşum var da ikisi çok iyi geçinirler böyle. Biri tuttu araba aldı aralarındaki şey bozuldu ee, geçim bozuldu. Şimdi biri birinin arkasında oturuyor onun yanından evine gitmek zorunda arabasıyla yazın olur adam böyle rampa gibi çıkacak mecbur. Hüsisi yolunun önüne dikilir. Adam kaptırıp çıkacak. Yani çekil işte. Muhakkak yalaf söyler ya kırgınlık yapacak bir şey ya da kendi aralarında argolu küfürlü konuşmaları var, bunları konuşurlar. Ama öbürünün arabası yokken hiç de böyle bir şeyleri yoktu kardeşler. İnsanların birbirinin elindekine hasetleri, kıskançlıkları had safhadadır. Demek ki kıskançlık duygusu var. Ama Müslüman bu hasletlere ne yapmayacak? Düşmeyecek. Siz bu misali genişletebilirsiniz. Yine gelecek inşallah. E, malda kıskançlık olduğu gibi insanların kendi aralarında mesela e, bir evdeki kardeşleri düşünün. İki kız kardeşi düşünün. Aralarında kıskançlık olabilir mi? Erkek kardeşleri düşünün. Aralarında kıskançlık olabilir mi? Veyahut babam seni daha çok seviyor. Annem seni daha çok seviyor. Yani bu gibi kıskançlıklarda gündeme gelir mi? Bu gündeme geldiğinde anne ve babanın çok dikkat etmesi gerekir kardeşler. Ufacık yaşta çocukların arasındaki bu paylaşmadaki adaletsizliği güya kendi anladıkları çocukların güzel analiz edip de çocuklara gerekli terbiyeyi veremediğin zaman ileride o kadın veyahut o erkek çok büyük belalara düşer yapacağı gibi ondan gelen nesil de kıskançlığı aynen üzerine geçecek mi olarak? Geçecek. Öyleyse bu kıskançlığın kendi aramızda veya çocuklarımızda yakınlarımızda gördüğümüz an ona ne yapacağız öğrendiğimiz doğruları anlatarak bak bu senin bakışını güzel düşünceni insanlara karşı bakışını değerlendirmeni tamamen ne yapar bozar öyleyse ölçüyü aşma adaletli ol Allah'ın verdiğine razı ol çünkü aşırı kıskançlıkla nedir kadere de tekmedir. Allah'ın razı olup birine takdir ettiğini senin ona takdir edememendir. Yani bu Allah'a da aynı zamanda nedir? İsyana giden bir duygu olması hasebiyle ne yapılacak? Bastırılacak. Bakın bu en çok mesela kıskançlık dediğimizde aklınıza hemen ne gelir? Karı koca arasındaki kıskançlık değil mi? Aslında bu öne çıksa da en azı ve en hafifi olandır. Ve olması gereken de bir kıskançlık. Her erkek karısını, her kadın da kocasını ne yapmalı? Kıskanmalı. Yani bunun aslı var. Aşırısı her zaman insana nedir? Eziyet getirir. Kocanın kıskançlıktaki aşırısı kadına ne yapar? Dünyayı cehenneme çevirir. Şu kad, kadınla karşı şüpheye kadar götürür, evine hapseder. Yani aynı bir hapishanede yaşar kadın. İnsanlığından bezer. Ve sevdiği bir kocasına karşı ileride tamamen tiksinti ve nefretin doğmasına sebep olur. Kadındaki aşırı kıskançlık ne yapar? Erkeği evinden uzaklaştırır. Belki başka kadınlara ilgiyi birçok belaya musibetle yanında ne yapar? Tetikleyerek getirir. Yani her aşırılığın sonu muhakkak bela ve musibettir. Bakın Ayşe annemiz diyor ki bir gün diyor aleyhissalatü vesselamın Ali Sina'ti ve selam diyor. Bir gün gecelerden yanımdaydı diyor. yanımdan kalktı gitti diyor. Kendisini kıskandım. Geri dönüp de geldiğinde tavrımın değiştiğini görünce "Ne o Ayşe?" dedi diyor. "Beni kıskandın mı?" "Benim gibi biri, senin gibi birini nasıl kıskansın?" dedim. "Kıskanmasın." dedim. "Vallahi sana şeytan gelmiş." buyurdu. "Ya Resulallah benim şeytanım mı var?" "Evet." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü senin şeytanında var mı? Evet var. Lakin Allah bana yardım etti. Şerrinden emin oldum diyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki söylediğini yakaladınız mı? Şeytan insana vesvese vererek kıskançlığa ne yapabiliyormuş? İtebiliyormuş. Her insana vesvese veren şerre vesvese veren bir cin musallat edilmiş mi? Edilmiş. Senin de mi diyor? Evet diyor Allah yardım etti de o Müslüman oldu. Veyahut e, oruç babına bakarsanız itikafla alakalı bir meselede Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden bir tanesi bir sebepten dolayı yanına geliyor ve konuşmaları uzun sürüyor. Hava karanlık olması hasebiyle onu evine götürürken yolda iki karaltıya rastıyor yani sahabeden. Biliyor musunuz diyor bu falanın kızı filan yani eş olduğunu ima ediyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü biliyoruz olsun diyor şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi ne yapar dolaşır diyor. Onlar diyor ki Allah'ın Resulü senin de mi? Evet diyor benim de diyor. Allah yardım etti de o Müslüman oldu diyor. Yalnız burada bazılarının anladığı gibi herkes cinli işte herkesin cini var işte o ona hep şöyle yapar değil bu sadece İmtihanla alakalı bir şey var Ve insana vesvese veriyor Sen amellerine dikkat eder iyi bir tevhid ehli olursa O sana her zaman hayrı ne yapar Teşvik eder Yani Allah yardım etti de Benimki ne yaptı Müslüman oldu Buradaki şeytanla cini birbirine ne yapmayın Karıştırmayın Bir de şeytan vardır ki insana musallat olur Allah onun şerrinden bizleri korusun Çünkü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi şeytana lanet etmeyin çünkü güler diyor ondan Allah'a sığınan diyor ama biz toplumda ne yaparız lanet olsun şeytana dersin o diyor güler zaten lanetlenmiş diyor o ondan hoşlanır ondan Allah'a sığınan diyor evet demek ki kıskançlığı Ayşe annemize kim vesvese vermiş kendisine musallat edilen cin İmam Cafer'e soruluyor. Diyor ki kadın kocasını kıskandığından dolayı ona eziyet eder mi? Evet bu onun sevgisindendir. Kıskançlık kimi zaman sevgiyi yok etmekten kalmaz. Sevgiliyi de ortadan kaldırmaya götürecek çok tehlikeli bir boyuta götürür. Mesela bir erkek ikinci bir hanımı almaya kalktığında kadın ne yapar? Ben ee, Avrupa'dan bir Arkadaşlar anlatmıştı Kadın Kocası gidiyor birinden evleniyor Baltayı alıyor kadının kafayı koparıyor Koyuyor şuraya. Kıskançlığın getirdiği şeyi görüyor musunuz Gece yatarken Baltayı alıyor adam kaçmış Kurtulmuş Onu da öldürecekmiş Baltayı böyle kadının kafaya Doğru indirdiğini görüyor yatakta Nasıl atladıysa kaçıyor Kadının kafayı koparmış şuraya koymuş şimdi yaptığı hayır mı şer mi şer değil mi yani bu inşallah ne bizim ne neslimizin başına gelmez ama kıskançlığın getirdiği tehlikeli boyutlardan bir tanesi nedir budur güya karşıdakini seviyor güya o sevgisini bir şekilde ne yapıyor gündeme getiriyor böyle mi getirmesi gerekir Allah azze ve celle erkeğe Dörde kadar almasını müsaade etmiş mi? Etmiş. Öyleyse sen hakkını ne yapmalısın? Razı olmalısın. Sevdiğine, Sevdiğine eğer sevgini göstermek istiyorsan Allah'a itaatini gündeme getirirsin. Ama günümüzde yaşadığımız ortamda ha ikinci evlilik, üçüncü evlilik Ben Türk erkeklerine veyahut şu anki ortamdaki erkeklere Caiz olduğuna inanmıyorum. Allah'ın bir emri onlar çünkü birinci eşlerin hakkını veren birisi değil. Ama hakikaten tevhidi yaşayabiliyorlarsa Allah'ın onlara verdiği nedir? Bir ikramdır. Buna da kimse ne yapamaz karşı çıkamaz. İşte demek ki kıskançlık kimi zaman sevdiği insanın sevgisini cezbetmek için gündeme geldiği gibi doğal olarak tehlikeli bir boyutta da bir insanın canına kadar kastetmeye de ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Demek ki bu doğal duygu insanı kemiren bir tutku olmaya başlayınca sevgiyi gözeten bir duygu olmaktan ne yapıyor? Çıkı veriyor. Sevgiyi de ne yapıyor? Yok ediyor. Bunu anlatabildim mi? Bu doğal olan duygu insanı esareti altına alınca. Yani şöyle düşünün. Sıhhatli olan bir insan hareketleri her zaman doğaldır, değil mi? Ama bir insan rahatsız olduğunda, hastalandığında ateş basar, cevvalliği gider, uyku gündeme gelir, yorgunluk gündeme gelir. Yani normal yaptığı hareketleri ne yapamaz? Yapamaz. İşte kıskançlık denilen bir duygu da insanı sardığı zaman o insanın rahat hareket ettiğini ne yapamıyorsun? Göremiyorsun. Ve kıskandığı insana karşı da sevgi ne yapmıyor? Kalmıyor, bitiriyor. Bu kadar da tehlikeli bir şeyi nedir gündeme getirir. Şimdi kadın eşini sevmesi üzere esası e, dinde insanlıkta olan bir şey olması hasebiyle onu kaybetmekten veya onu bir başka kadından alıkoymadan korkma gayet doğal olan bir duygu. Eştir birbirlerini sevecektir kaybetmekten korkacaktır muhakkak ki elinden çıkmasında üzülecektir. Bundan kıskanmasında hiçbir şey yoktur. Ama İslam kadının ruhsal durumlarına müdahale etmemekte. Hanım, kocası ikinci bir kadından evlendiğinde belki bundan memnun olmayacak. İslam onun memnuniyetsizliğinden dolayı hesaba çekmez. Ama kocasına yönelik onu bu hakkından men etmeye sebebiyet verecek olumsuz davranışlarından dolayı İslam onu hesaba ne yapar? çeker. Burayı anladınız mı? Aslında bu sohbet erkeklerin işine yarar. Ama dinletmeyin. Bunu anladınız mı? Bir kadın doğal olarak kıskanabilir mi? Kıskanabilir. Ama erkeği de evlenmek istiyorsa sen ondan bunu ne yapamazsın? Men edemediğin gibi aldığı bir kadını kıskanabilirsin. Ayşe annemize bakın. Müminlerin annelerine bakın. Aleyhisselatü ve sellem'in hanımların arasındaki e, Rekabetten şöyle bir okuyun gülersiniz. Yani bu doğal bir duygu ama kul hakkını gündeme ne yapmayacak? Getirmeyecek. Getirdiği zaman İslam artık seni ne yapar? Hesaba çeker. İşte bu yönlü Ali'den gelen rivayette kadının diyor bu yönlü kıskançlığı küfürdür diyor. Bunu anlatabildim mi? Ve bu Allah'tan geleni reddetmesinden dolayı mümini kafirliğe kadar götüren bir duygudur. Allah muhafaza. Şimdi buradaki Ali'den gelen rivayetteki küfür itikadı anlamda yani dinden çıkaran manada küfür değil kardeşler. Fakat kadın bazı tutum ve davranışlarıyla Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığını haram kılması ve kadının kocasına ikinci evliliğinden dolayı ona karşı olumsuz duygulara yönelmesi o insanın Allah'a karşı tavrını ne yapar? Gündeme getirir. itirazını gündeme getirir ve bu da o eşe zulüm olması ve Allah'ın indirdiğini reddetmesinden dolayı kafirliğine kadar ne yapar? Götürür. Allah muhafaza. Şimdi neden bunu gündeme getirdik? İlla ikinci evlilik veya çok evlilik mi? Değil. Bu Allah'ın hükümleri. Şimdi bunun gündeme gelmesiyle şunu anlarsınız. Mesela bir arkadaş demişti ki ya hocam ben kadını takvasını nereden öğrenirim? Yani evlenmek istiyor. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Bir kadın dört şeyinden alınır. Güzelliğinden, soyundan, malından ve dinde takvalı olmasından. Siz diyor dinde takvalı olanını seçin. Aradığınız her güzelliği ne yaparsınız? Bulursunuz diyor. Dedim ki sen bekarsın. Karşıdaki de bekar. İkiniz de gençsiniz. Dininiz yarım. Peki nasıl anlayacaksın karşıdakinin takvalı olup olmadığını? He soruyorum size. Nasıl anlayacaksınız? Hı? Siz de aynı şeyleri test etmek zorundasınız erkeğe de. Evleneceğinde. Şimdi bir tanesi dedi ki, hocam dedi ben dedi, Almanya'dan bir tanesiydi bu. Yıllar önce ben dedi çok evlilik yapmak istiyorum diye dedi söyledim dedi olacak hiç bozuldu yani aileler anlaştı hani böyle anlaştıktan sonra bir konuşuyorlar ya kadın ve erkek orada demiş ki erkek ben demiş dört evliliği yapacağım eğer bunu kabul ediyorsan şimdiden benimle evlen yoksa başında bunu anlaşalım dedim bu duygu sende var mı yok hocam ben ikinci hiç aklımda fikrimde yok peki neden bunu yaptın ya şimdi peygamber diyor ya diyor ve vesselam kadın takvasından alınır acaba Allah'ın ayetine itiraz edecek mi etmeyecek lan salak dedim sen bunu her kadına sor her kadın reddeder sen evde kalırsın sonra durumu düzelttik duygularının böyle olduğunu takvadan dolayı falan dedik kız her ne kadar ikna olmasa da sonra da evlendiler ha şimdi kimliği kızın elinde o ayrı bir şey yani e, takvayı bakın böyle ölçmeye çalışıyor e şimdi Allah'ın o kadar ayetleri bitti de bu mu kaldı yani düşünün Allah Azze ve Celle mümin kadına söyle gözünü haramdan sakınsın erkeğe söyle gözünü haramdan sakınsın kadına baktığında kızarıyor evlenme kastıyla baktığında gözünü yere eğiyorsa bu onun takvasındandır şöyle cingir cingir sana bakıyorsa ha, orada bir dur bakayım be. demek ki bu her zaman bakar yani takvayı ölçecek birçok ölçü var. Kala kala bu mu kaldı? Hele hele dini yarım olan birisine gidip de sen böyle yaklaşırsan mümkün değil kabul etmez. Yani nefsi kabul etmez. Onun için takvayı deneme de e, basret işi. Demek ki kıskanma bizde olan bir şey kardeşler. Ve insani bir durumu da temsil ediyor. Yani panikleyecek bir şey yok. Aynı haya duygusu gibi Haya neydi? İmanla alakalı değil mi? Kıskanma da vasatsa bu da imanla alakalı. Bütün insanlarda erkek olsun kadın olsun bu duyguya sahip. Bu güdü bizde nedir? Var. Erkek kadının duygularını ve aklını sahiplenmek ister. Kadın da akli duyguları ve hayatıyla ilgili her konuda ona sahip olmak ister. Doğru mu? Karı ve koca arasında ölene kadar aralarında her zaman rekabet var mıdır? Vardır. İkisi de birbirine ne yapar? Hakim olma duygular içinde gider. Burada ölçüyü Allah nasıl koyuyor kardeşler? Kad erkekler, kadınlardan bir nebze üstündür. Hiçbir kadın kocasının üzerine hakimiyet kurmaya ne yapmayacak? Çalışmayacak. Bu Kadının erkek üzerinde hakimiyet kurmasına çalışma hangi duyguyla gündeme gelir bilir misiniz? Kıskançlıktan gelir. Kocasının yaptığı bazı serkeşlikler, hareketler küfür değildir, şirk değildir ama hani gözüne dikkat etmez, hareketlerine dikkat etmez, sözüne dikkat etmez. Kadın da buralardan yakalayarak onu bir koz olarak veyahut işlemiş olduğu günahları ifşa ederim şöyle derim böyle derim tipinde Kıskanarak Kocasının üzerinde Hakim olmaya ne yapmayacak Çalışmayacak Çünkü Allah azze ve celle erkeği Kadınlar üzerine bir nebze ne yapmıştır Üstün kılmıştır Ama İslam dışındaki Gelen küfür sistemlerine baktığımızda Kadın ve erkeğe ne yaparlar Eşit diye getirirler mi aslında eşitlik diye getirdikleri sadece laf aldatmasıdır. Doğru mu? Kadın her zaman onların nezdinde köle olmuştur. Bir metadır, araçtır. Ama İslam erkeği kadınlar üzerinde bir nebze üstündür diyerek kadını ne yapmıştır? Korumuştur, iffet ve namus vermiştir. Kadın bu duyguları kendisine verilen bu hasletleri gereği gibi eğer takdir edemezse bu sefer ne yapar? küfür gündeme gelir ki bela musibet her şey ortaya gelir. Aynen düşünün bugün kadın kadın ve erkek eşitliği deniyor. Kadını hayvanlar gibi çıplatıp sokağa koydular. Kadınları reklam aracı bir ciklet aracına kadar ne yaptılar? Reklamına kadar kullandılar. Bu mu eşitlik şimdi? Bu mu eşitlik? Bir şey satacak çok çok önemli mal satıyorsa kadın çalıştırıyor sekreter niye erkek çalıştırmıyor kadın çalıştırıyor tamamen göze hitap eden ve kadını bir adeta bir köle veya eskiden satılan cariyeler tipinde mesabeye indiriyorlar işte kadın e, Allah'ın verdiğine razı olmaz daha üstünü ister ben erkekten eşitim derse başına gelecek bela musibetler budur yani e, namaz diyor Aynen evinizin önünden akan bir nehre benzer. Günde beş sefer o nehre girseniz namaz kılmanın misali. Sizden kirden eser kalır mı? Kalmaz değil mi? Peki namaz kılan insan aranıyorsa kılmayan ne olur? Aynen Allah'ın verdiğine razı olmayan insanların da başına gelecek hep böyle bela ve musibetlerdir. Kardeşlerim yine kıskanma duygusunu ele aldığımızda İnsani ilişkilerin hareketli ve açık ilişkiler olduğunu Demir bağlarla onları bağlamamızın mümkün olmadığını bilmemiz gerekir Erkeğin karısının ufuklarına tamamen hükmetmesi mümkün değil Aynı zamanda kadının da kocasının ufkuna tamamen hükmetmesi mümkün değil Kadın hiçbir zaman erkeğin üzerindeki e, baskısını artırmayacak Erkek de hiçbir zaman Allah'ın verdiği hakların dışında kadına yüklenmeyecek. Çünkü kadının kendine göre bir yaşantısı vardır. Erkeğin kendine göre nedir? Bir yaşantısı, duyguları vardır. Küfür, şirk ve itaatsizlik olmadığı müddetçe ne kadın erkeğe karışabilir ne de erkek kadına ne yapabilir? Karışabilir. Üzerlerinde hakimiyet kurmaya ne yapmayacak? Çalışmayacak. Şimdi bazı erkekler vardır ki İtaat itaat itaat Kadın bıkmıştır ya itaat da ne itaat Ya yani nasıl itaat Edeyim o itaat itaat Aslında bunun altında yatan nedir Kıskançlıkta başka bir şey değil Bana itaat Ama imanı artar Amelleri güzelleştirip toyluğu gittiğinde bu hareketlerin Kendiliğinde ne yapar kaybolduğunu görürsünüz İşte insanları birbirine Böyle tellerle demirlerle ne yapamazsınız Bağlayamazsınız ama duygulara hakim olmanız vasıflı olmanız insanı birbirine ne yapar? bağlar ve uhuvvet getirir. Bir kadın erkeğini sevebilmesi için erkeğinin kendi nefsine hoşlanmadığını kadınla yapmaması lazım. Bir erkeğin kadını, kadının erkeği sevmesi aynı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in omuzundan tutuyor. Ona ne diyor? Ey Ebu Zer kendi nefsine hoşlanmadığını bir başkasına ne yapma yapma eğer bunu yapıyorsa bir insan kabalığından ahlaksızlığından edepsizliğinden kabalığından veyahut bedeviliğindendir bazı duygular gelişmemiş olabilir aynen hadislerde dikkat ederseniz aleyhissalatü vesselam mecliste bir şey anlatıyor bir bedevi kalkıyor mescide ne yapıyor Bevlediyor. diyor okudunuz değil mi bu rivayeti bu adam o oh, hareketin Kötü bir şey olduğunu bilse yapar mı? Yapmaz değil mi? Bedevi şurada yiyor içiyor, kalkıyor şuraya bevle diyor Aynısını mescitte de yapıyor bakın Aleyhissalatü vesselam Be adam mescitler bevletme Yeri değil. Bura Allah'ı zikretme ve secde etme yeridir Diyor ve asabına dönüyor Kolaylaştırın Zorlaştırmayın. Huzur verin Nefret ettirmeyin Müjdeleyin diyor. Demek ki her huyuda bizim kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız, nefret ettirmeyeceğiz. Demek ki kıskanma insanın davranışını etkiliyor. Akıllıca düşünenin aklını alıyor. Dengeli yaşayanın dengesini ne yapıyor? Bozuyor. Kadının kocasının konumunu akli, nefsi, ve yaşamsal yönlerinden ince hasaplarla incelemesi onu muhafaza etmek için Allah'ın helal kıldığı konularda serbest bırakması bazı durumlarda onu hesaba çekmesi fakat bu hesaba çekmede erkeğin boğazını sıkılıyor olduğunu hissetmesi yerine sevgi arzunu hissetmesi gerekir bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme için yapmış olduğu dua hepimiz için ibrettir. Eğer diğer hanımları kıskanıyorsan Allah bu kıskançlığı senden gidersin diyor. Ümmü Seleme için yapmış olduğu dua eğer diyor diğer hanımları kıskanıyorsan Allah senden bu duyguyu ne yapsın? Gidersin. Demek ki bizde bir kardeşimize karşı bir şey duyduğumuz zaman Ya Rabbi benden bu duyguyu ne yap? Götür. Veyahut kardeşinde böyle bir şey hissettiğin zaman Ya Rabbi falan kardeşimden falan kardeşime yaptığı kıskançlık duygusunu gider diye ne yapacaksın? Dua edeceksin. Çünkü müminin mümine yaptığı dua Allah indinde nedir? Makbuldur. Gaybin gaybe yaptığı dua Allah indinde reddolunmaz diyor. Bir melek diyor onun e, yanağına yapışır amin ya Rabbi bir misli de buna bir misli de buna yani kardeşine yaptığın dua aynı zamanda sende böyle bir hasret var bunun kontrolünün da olmasını sana bir duayla ne yapıyor geliyor yani duanın kabul olması sendeki aşırı kıskançlığı da ne yapıyor götürüyor şimdi İslam ahlakında kıskançlık ve haset hep beraber işlenmiş kardeşlerim yani bu kıskançlık duygusu bizde var ama kıskançlık her zaman haset duygusunu da ne yapmıştır? Gündeme getirmiş ve tetiklemiştir. Şimdi İslam haset ve kıskançlığı dört derecede değerlendirmiş. Birincisi insan haset ettiği kişide bulunan nimetin yok olmasını ister. Bunu anladınız değil mi? Yani bir güzelliğin, bir ilmin, bir malın veya artık e, her neyse karşıdaki kıskandığının o kıskandığı nesnenin hep yok olmasını ister. Bu nimet kendi eline geçsin veya geçmesin önemsemez. Bakın bu önemli bir kaide. Birincisi o nimetin yok olmasını ister. İkincisi ise yani aynı kaidenin içinde o nimet ona geçsin geçmesin o haseti kıskançlığı sönmez bakın. O devam eder. Yeter ki kıskanılan kişi o nimeti kaybetsin. Zarara uğrasın. Bu o başına gelsin. Onun ne yapacak? Rahatlamasına kadar sebep olacak. İşte kıskançlığın ve hasetin en tehlikelisi de budur. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi adam bakıyor ki balta havada canını atmış kurtarmış. Bakın kıskanan kadın ne yapıyor? Geliyor karşıdakine zarar vermiş, vermemiş, ne yapmıyor? düşünemiyor. Hayır mı işliyorum, şer mi işliyorum düşünemiyor. Ve kadının canına ne yapmış? Kastetmiş. İşte o nimet eline geçsin, geçmesin. Tekrar o haset kendine ulaşsın, ulaşmasın onu önemsemez. Yeter ki kıskanan, kıskandığı o şahsa o kıskandığı şey zarar görsün. Rahatlatma budur. Eğer böyle bir duygu bizde de varsa Allah bu duyguyu bizden alsın kardeşler. Allah bizlere mağfiret etsin. İkincisi ise kişi haset ettiği kişinin sahip olduğu nimetin kendisine de geçmesini ister. Amacı o nimete sahip olmaktır. Artık o haset ettiği her neyse. Üçüncüsü ise kişi başka bir kişideki nimetin aynısını veya benzerinin kendisinde olmasını ister. Kendisi de sahip olamayacaksa Karşıdaki kişinin de sahip olmasını istemez Aynı gibi gözüküyor ama değil Bunu anladınız mı? Yani Aynısı onda var Bende de olsun Benzeri Olamadıysa onda da olmasın Bende de olmasın Onun için ne yapar? Çalışır ve hareket eder Dördüncüsü ise Kişi başka birinin sahip olduğu nimetin benzerinin, benzerinin kendisinden de olmasını ister. Ancak kıskandığı kişinin nimetinin yok olmasını istemez. Bundan sadece onun zararının olmasını ister. Yani kıskançlık, haset insana hiçbir zaman e, hayır getirmez kardeşlerim. Sebepleri neler kıskançlığın? Birincisi düşmanlık. Birisine karşı beslenen düşmanlık sonucunda haset ve kıskançlık duyguları gelişir. Bunun sonucunda kavga, çekişme ortaya çıktığı gibi birçok gıybet, laf getirme, götürme de gündemi ne yapar? Alır, sarar, götürür. Bunu anladınız mı? Birincisi neymiş? Düşmanlık. Peki bu düşmanlığı deyince biraz açalım. Biz kime düşmanlık yaparız? din kardeşimize karşı merhametli mi olmamız gerekir yoksa düşmanlık mı yapmamız gerekir hangisi hangisi merhametli peki düşmanlık varsa bunun altında ne vardır kıskançlık var demek ki bu duygularımıza ne yapacağız hakim olacağız bizde bu hasletler var kardeşler mesela e, İmam baplarını okudunuz değil mi hadis ezberi yapıyorsunuz mesela şu hadisi ezberlediniz mi Cibril diyor bana o kadar geldi gitti ki neredeyse bir komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim diyor bu hadisi okudunuz mu neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim diyor yani komşu hakkını o kadar gündeme getiriyor ki neden en çok komşular birbirine düşmandır kardeşler Arada bir sınır vardır değil mi? İşte hep düşmanlıklar. Hep bir şeyleri kıskanma. Mesela yola yakın oturursun. Arkadaki sana hep her zaman nedir? Düşmandır. Ya sen gel otur. Öyle mi? Onu yapmaz ama ne yapar? Düşmanlık yapar. Mesela bir hadis-i şerifte bu düşmanlık meselesinde bir örnek verelim. Aleyhissalatü vesselam'a asabın birisi geliyor şikayet ediyor. Allah'a dedin ki böyle bir durumda yaşıyorsunuz. Şükrünüz artsın. Şükrünüz artsın. Geçmişte böyle kanalizasyon sistemi diye bir sistem yoktu. O ne çukurları? Fobistik çukurlar mı diyoruz? Septik. Septik mi? Fosoptik. <gülüyor> <Föseptik. gülüyor> Artık her ne diyorsanız. Bizim orada başka bir şey derler buna. Adam tutuyor. Şunu iki ev kabul edin kardeşler. Çukuru getiriyor bu adamın. Tam şurasına eşiyor. Tabi buradan ne kadar pislik varsa evin içine ne yapıyor? Vuruyor. Ve adam hasta oluyor, rahatsız oluyor. Bir türlü e, komşusu çukuru götürüp başka yere ne yapıyor? Eşmiyor. Aleyhisselatü vesselam ona ne diyor biliyor musunuz? İnsanların diyor çokça gelip gittiği bir zaman bütün eşyalarını çıkar, yolun ortasına koy, üzerine otur. Kim sorarsa falanın bana yaptığı zulme binayın artık ben burada oturacağım. Adam bunu yapıyor, komşusu geliyor, yal varıyor. Ne olur eve gir, ne diyor diyorsan oraya diyor koyacağım. Yani kıskançlık, düşmanlık iki kişinin arasında olan şeyler. Üçüncünün olmasını bilmesini istenen duygular değil. Yakalatabildin mi? Üçüncü şahıs bunu duyduğunda hemen ne yapar kıskanan? Kendine çeki düzen vermeye başlar. Öyleyse. Üçüncü şahıs olarak bizler ne yapacağız? Düşmanlık sezdiğimiz zaman bir kardeşimizden bir kardeşini hemen buna önlem alacağız. Eğer buna önlem almazsanız ne olur biliyor musunuz? Yollar ayrılır. O başka arkadaşlar aramaya, başka huylar edinmeye ve geçimsiz olmaya başlar ve bu da sizin huzurunuzu ne yapar? Bozar. Bu neden oldu diye bakarsınız. Halbuki Su yürümüş koskoca nehir Olmuştur artık Zamanında bunu fark edebilseniz Akıllıca önlem alabilseniz Nasihat edebilseydiniz buraya kadar Bu ne yapmazdı gelmezdi Artık bu sizden çıkar Akıllı insanlara havale ederek Onlara nasihat düşer Başka bir şey değil Veyahut da aynen Ka'ab bin Malik olayında olduğu gibi illa ona uygulayın demiyorum 52 gün Neden konuşulmadı ondan İşlediği bir günaha binaen değil mi? Bazı hareketler onlara uygulamak gerekir. Demek ki düşmanlık kıskançlığı tetikleyen huylardan bir tanesi. İkincisi ne kardeşler kıskançlığı? Birisinin birine üstünlük taslamasına karşılıktır. Yani birinin birine üstünlük taslaması değil. Düşünün şimdi bu kardeşimiz tuttu bana tepeden baktı. Tepeden bakmasına karşılık gündeme gelen bir kıskançlık vardır. Bunu anladınız mı? Bir gün bir tanesi geldi. Ben sohbet ederken misal sizden bir kardeşiniz konuşuyormuş. Ben de sözünü kesmiş sohbetime devam etmişim. Kardeş buna kırılmış. O kadar büyütmüş ki gitmiş bir başkasına söylemiş. Ya demiş beni sohbetin içinde bozdu. Şu zamanda şöyle yaptıydı. Bu zamanda böyle yaptıydı. O demiş ki ya Hüseyin abi bunu yapmaz. Ya bu işte bir yanlışlık var. Git kendisiyle konuş. Yok gidip konuşmam da şöyle. O kardeş geldi bana bu durumu söyledi. Ben buradan direkt o adamın evine gittim. Valla dedim yaptığım şeyi hatırlamıyorum. E hatırla, hatırlasam kasıtlı yapmışa girerim zaten. Demek ki o ortamda gereken bir konu ama ben diyor ben konuşuyordum. Dedim mi? Sohbet esnasında eğer bölecek bir şeyse ben devam eder giderim. Ama sohbet dışındaysa ben seni dinlerim. Özür diledik, helalleştik, iş düzeldi. Ama bakın bu kasıtlı olduğu zaman karşıdakinde hemen düşmanlık gündeme gelir. Çünkü iblis şurada hemen bekler. Şöyle elini koyar. Nerede bir boşluk var? Oraya ne yapar? Girmeye çalışır. İşte birisi birine üstünlük yapmaya çalıştı mı hemen orada devreye girer ve burada da kıskançlık, haset duyguları oluşabilir. Buna çok dikkat edin. Allah böyle duygulardan bizleri korusun kardeşler. Çünkü Tirmizi'de gelen iki tane rivayet var aynı muhtevada. Yanlış hatırlamıyorsam 2033 noldu rivayet. Bir tanesi. Siz diyor, Tevhid ehli olduktan sonra artık oradan şeytanın sizi döndürmesinden korkmayın. Oradan ümidi keser. Ama şu aranızdaki ilişkilerde boşluk bıraktığınız bir yer var ya, oradan bir tanesini aldı mı, o ona yeter diyor. İblisin helak olma sebeplerini biliyor musunuz? Neden kıskançtı, kıskandı? Üstünlük taslama muhakkak belaların en büyüğü. Yine kıskançlık ve hasedin sebeplerinden birisi amacına ulaşamama endişesi. Kişinin belirlediği hedeflere, amaçlara ulaşmasında karşısındaki kişiyi rakip görmesinden dolayı kıskançlık oluşabilir. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Allah bundan bizi korusun. Mesela bunu nasıl izah ederiz? Bizim Türk milletinin ee, en büyük özelliklerinden birisi bildiği bir şeyi altından gelene öğretmemedir biliyor musunuz mesela ben 16 sene sanayide çalıştım tam mesleğin püf noktasını öğrenecek bir şey var çıraksın koş oğlum bir püsküit gel. gelirsin bakarsın o iş yapılmış göremezsin yani onu sana ne yapmıyor öğretmiyor ki ustalığı kalsın e bir adam beni de yetiştir ben sana yardım edeyim ben senin ekmeğine mani mi olacağım Değil ama o adam beni geçer. Yani benim yerimi alır. Ben boşa çıkarım tipinde. insanlarda bazen hasletler olabilir. Bu küçüğünden tabi büyüğüne kadar alın. Dördüncüsü ise makam, mevki ve liderlik arzusu. Bunlar en büyük belalardan kardeşler. Allah bu hasletlerden bizleri korusun. Bu duygular bizde var ama bunlar bizi galebe çaldığında Kıskançlık ve haset ne yapıyor? Birden gündeme geliyor. Mesela bazı insanlar makam mevki ve hükmetme hırsısı, hırsı kıskançlığa ve haset duygularını direkt kaleple çalar. Yani öyle insanlar vardır ki hani derler ya bunda liderlik şeyi vardır. E, yenilse küçük düşme bir oyun oynar Oyunda bile yenilse adamlarda ne yapar? Bir kompleks üneme gelir. Mesela çocukları izlersiniz. Bir oyun oynar. Oyunda baktı ki istediği gibi oynayamıyor. Hemen kapattığını, zevk almadığını, kenarıya çekilip oturduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü başarısız olursa senin karşı karşısında küçük düşmeden korkar. İşte bunlar tehlikeli huylardır. Ona Ona bunu öğretmen gerekir. Yani gelen bir şey ya da bu duygu hepimizde ne? var insan aynen. insan her zaman kötülüğe meyilli hı hı. hep utanmaya meyilli çekinmeye meyilli hep başkasının yanında küçük mü düştüm ona meyillidir dışarıya çıkarken dikkat edin herkes saçını başını düzeltmeye elbisesini düzeltmeye kirliyse temizlemeye uğraşır değil mi hı hı. bu ne için yapılır Allah için mi inan Allah için akla bile gelmez. Doğru mu? Sadece bir başkasının yanında küçük düşmeme duygusudur. İşte bunu küçük birinde gördüğün an hemen onunla çekip konuşacaksın. Sen onun anlamadığını zannedersin ama anlar. Bakın şu hadis-i şerifi okudunuz mu? Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken arkasında İbn Abbas var. Elini şöyle arkaya atıyor. İbn Abbas'ın kulağını çekiyor. Ey delikanlı! Kulağını aç da iyi dinle diyor. Şu anlatacaklarımı iyi belli. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek istese, Allah istemedikçe olmaz diye devam ediyor. Bunu kaç yaşındaki bir çocuğa söylüyor? sallatü vesselam vefat ettiğinde İbn Abbas 7 yaşındaydı. Artık bu 7'den daha altta bir şey. Demek ki 7 yaşında bile olsa, tevhidle alakalı bir şey ne yapabiliyor? Anlatılabiliyor. Böyle bir şey çocuklarımızda gördüğümüzde konuşacağız. Tek şey konuşma. Yani ona bunun yanlış olduğunu hem kazanma hem kaybetme ikisinin de gayet makul olduğunu söyleyeceğiz. Başka bir şey değil. Bunu 1 2 3 yaptı mı biter. Mesela bir veteriner arkadaş anlatmıştı. Önce insan inanamıyor da sonra uygulayınca hakikaten hayret ettim abi dedi şurası mutfak dedi senin de kediyi seviyordu hanımın dedi kedinin buraya girmesinden hoşlanmıyorsun ne yaparsın dedi ne yaparım dedim lan kedi gitme desen gene gider bu dedim yani seni mi dinler hadi dinledi diyelim sen evde olmadı mı gene girerdim bak abi dedi kediyi alırsın tam onun eşiğine getir arkayı döndürüp şöyle bir tane vurursun 3-4 sefer yap vallahi girmez dedi denedik hakikaten girmiyor ha. Bir seferinde yakaladım kediyi bizim şey çok severdi gelin. Beni gördüğünde var ya hayvan deliye döndü. Şuna biliyor musunuz yani beni orada gördü diye yani kendisini bir hayvan bile deliye döndü. Sadece oraya kadar getirin ters döndürüp arkasına bir tane vuruyorsun. terbiyeye bak yani. Bir hayvan bile terbiyeyi alıyorsa düşünen bir insan ne yapılır? Daha çok terbiye edilir. Beşinci kıskançlığın sebeplerinden birisi de kötü huyluluk ve cimrilik kardeşler. Kötü huyluluk ve cimrilik. Bazı kişiler gereksiz yere insanlardaki nimeti kıskanarak Allah'ın nimetine karşı cimrilik ederek bu duygularının esiri olurlar. Allah bizleri böyle kötü hasiletlerden korusun. Bu nedenle insanlarda güzellikte, bilgide, düşüncede, malda, parada, makamda, mevkide, şöhrette kendisinden daha üstün olan kişileri gördüklerinde ya da öyle olduklarında, inandıklarında kıskançlık duyguları ne yapabilir? Oluşabilir. Allah hepimizi mağfiret etsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmadığımız müddetçe şunların belki hepsi belki biri belki birkaçı bizde tezahür eder. Allah muhafaza. Onun için Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini çok çok okuyun kardeşler. Düşünün şimdi Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'nın elinde altın bilezik görüyor. Ne yapıyor? Ey kızım diyor ben senin kolunda ateşten iki halka görüyorum diyor. Babacım ne yapayım? Götür bunu çarşıda bozdur ve infak et. Fatma ne yapıyor? Götürüyor, bozduruyor ve infak ediyor. Aleyhissalatü vesselam her gün kızına uğrayan birisi. Gördüğünde ne yaptın kızcağızım? Babacım diyor, götürdüm, bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten koruyan Allah'a hamdolsun diyor. Habib bu terbiyeyi alabilir miyiz? Bilmiyorum. Allah alanlardan eylesin. Hakikaten kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun bizler bazı şeyleri çok seven insanlarız. Bu sevgilerimiz de bazı huylarımızı kontroldan ne yapıyor? Götürüyor. Bakın Fatma annemizin bu hasletleri kıskançlığının da önüne geçiyor. Birçok olumluluğu, karakterli olmasına kadar ne yapıyor? Götürüyor. Çünkü bir tarafa Aşırı yoğunlaşmayınca Duygular ne yapıyor Hakim oluyor artık düşüncelerin artıyor Mesela Ali geliyor diyor ki Babana gitsen de Sana kendine yardım etmesi için Bir cariye istesen Savaşta birçok cariye geldi Bak su çekmekten ellerin yarıldı Hamurda işte Buğday onlar kendileri taşla Un yapar sonra onu hamur yapar Ekmek yaparlar Bak ellerin diyor koca eline döndü Cariye alsan da o sana yardım etse deyince Babasına gidiyor Babası herkese cariye verdiği halde Kızına ne diyor Okuyan var mı He? Ben sana diyor bazı kelimeler öğretsem Sen bu kelimelerle diyor Allah'a dua etsen zikretsen Bu sana yetmez mi diyor Yeter babacım diyor ve dönüp geliyor İşte bir tanesini söyleyeyim öğrettiklerinde yarattıklarının adedi kadar ya Rabbi seni zikrederim. Sana şükrederim. Veyahut bütün kainattaki her şey, her şeyin rızkı subhanallahi ve bihamdihi sözcüğüyle verilir. Sen bu söze çok devam ettiği üç dört tane kelime öğretiyor ve Fatma dönüp geliyor. Evet dönelim kıskançlığa tekrar. İki tür kıskançlık var kardeşlerim. Anlattığımız şu şeyden yakaladıysan. Birisi haram Diğeri ise helal olan, sünnet olan. Haram olan hangisi? Haset karşılığında kullanılan kıskançlık. Bu haramdır. Müslüman kardeşinin iyiliğini çekememekten ve kötülüğünü istemekten ibaret olan bu kıskançlık bir kötü huydur ve aynı zamanda da haramdır kardeşler. Bunu anlatabildim mi? hasetin karşılığında kullanılan bir kelimedir kıskançlık ve bu da Müslüman kardeşinin iyiliğini değil kötülüğünü düşünme ki bu haramdır Allah böyle hasretlerden ebediyen hem bizi hem de neslimizi korusun iki eşimizi kızımızı kız kardeşimizi annemizi ve sair mahremlerimizi namahremlere karşı korumayı ifade eden içimizdeki sevgi ilahi de dilimize kıskançlık olarak girmiştir ki bu da sünnet olandır ve aleyhissalatü vesselam bu kıskançlığı teşvik etmiş ve tavsiye etmiştir Allah mahremlerini namahremlerden kıskanan kullarını sever demiştir mahremi kıskanma mahremini haramdan koruyan ve onu helal sınırları içinde barındıran güzel bir örtüdür Kur'an ne diyor onlar sizin için örtünüz siz de onlar için örtüsünüz diyor bu ayet ile eşleri harama karşı birbirine karşı ne yapıyor örtü ilan ediyor bu örtünün önemli bir ayağı da kıskançlıktır kardeşlerim çünkü kıskançlık bu damarla beyni beyi haramlardan çekip alan kadın da karısını açık saçıklıktan ve erkeklerle terbiye sınırlarını aşacak derecede muhatap olmaktan alıkoyan bir duygudur Allah'ın rızasına, takvaya, Allah korkusuna, cehennemden korunmaya ve cennete girmeye davet etmiş çok güzel bir duygudur. Helal olanı kıskançlığı. Yine erkek için haram bir bakıştan, kadın için açık saçıklıktan veya onur kırıcı bir harama davetten ne yapar? Helal olan bu kıskanç, kıskançlık korur kardeşlerim. Mesela. Ee, geçen hafta mıydı örtüyle kadının e, toplumdaki ilişkileriyle alakalı konuştuyduk iki hafta önceydi değil mi orada bir hadis-i şeriften bahsettik hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabe gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü akrabalarımızdan birisi hasta biz onu ziyaret edebilir miyiz kocasından izin almadıkça ne yapmayın ziyaret etmeyin neden? Çünkü kadın rahatsız olduğunda, hasta yattığında dış örtüsünü ne yapamaz? Giyemez. İstediği gibi örtünemez. İşte kocadan izin almadıkça ne yapmayın? Girmeyin. Neden böyle diyor? Çünkü koca kıskançlığı galebe çalarak Allah muhafaza birçok belaya sebep olabilir mi? Burada koca izin verdiğinde izin verilen bir kocanın mahiyetinde girse ziyaret ne kadar sürer? Çok az. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Dua edersin. Ne yaparsın? Çıkar dışarıya çıkarsın. Ama bunun dışında kocadan izin almadıkça giren insanlara bakın garı gibi oturduklarını görürsünüz. Ve bu da kocayı ne yapar? Kızdırır. Allah muhafaza birçok şeyinde yapılmasına sebep olur. Onun için helalı harama dikkat edin. Duygu kontrolüne dikkat edin. Ha burada siz dikkat etmediğiniz zaman Siz dikkat etseniz de Karşıdaki dikkat etmediği zaman Birçok sıkıntı gündeme geliyor mu Burada da kime iş düşüyor kardeşler Üçüncü şahıslar Bunu çok güzel analiz etmeli Çünkü Biri birine haset ediyorsa Biri birini kıskanıyorsa Sürekli hakkında laf çıkarıp konuşacaktır Üçüncü şahıslar buna kulak vermeyecek Ve onu susturacak susturmuyorsa onunla ilişkilerini ne yapacak kesecektir çünkü Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakları var maalesef maalesef geçen haftaki derste de bir örnek verdim hatırlıyor musunuz her ne kadar dikkat ederseniz edin her ne kadar örtünüze de dikkat ederseniz edin Ayşe annemize iftira attılar mı attılar sahabe ne yaptı ayet okudunuz değil mi onu duyduklarında bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi demediler değil mi İnsanlar konuştu mu yani öyle ortamlar oluyor ki o ortamın getirdiğinde birileri ya bu hak mı batıl mı düşünmüyor ama bir mühim bir delikten iki kere ne yapmaz sokulmaz ve düşüneceksiniz o benim nefsimden böyle konuşsa benim nefsim bunu kaldırır mı kaldırmaz öyleyse kardeşim iki de kaldırmaz diyerek ne yapacaksın? man olacaksın. Şimdi erkek gözünü harama kaydırıyorsa, kadın bunu kıskanıyorsa bu çok güzel bir huydur. Ve kadın bu tavrıyla Allah adına tavır koyarak ne yapıyordur? Gündeme getiriyordur. Bu helal olan bir şeydir ve kocasını böyle durumlardan ne yapacak? Koruyacak. Nasıl korumayı düşünüyorsunuz? televizyona bakıyorsa filmleri izliyorsa ne diyeceksiniz Cık. Allah'tan Evet şimdi ayna duyguyu o da size söyleyecekse ne yapacaksınız gözlerinizi koruyacaksınız ha bakmayalım mı Ben size bakın bakmayın demiyorum ama saha ben evinde televizyon var mıydı Hı? var mıydı yok muydu Ben sana izle izleme demiyorum. Ben sana sadece mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan korusunlar. Mümin kadınlara da diyor mu? Diyor mu? Buna göre amel etmeniz gerekiyor. Eğer gözü bozarsanız bu sizin gönlünüzü bozduğu gibi her şeyi bozar. Her türlü duyguların kontrolsuzluğu işlenen günahlardaki ısrardan gündeme gelir. Benim düzenli okumam televizyonu seyretmeye atmamdan sonra başladı, biliyor musunuz? Sene 80 sonları 90 diyelim. Baktım ki o kadar zamanımı veriyorum ki bir otobüste e, işe giderken Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetti iki tanesi. Adam bir hikaye anlattı. Yani şeylere sığmıyor. Dine imana sığmıyor. Şimdi cevap vereceğim. Yanlış diyeceğim. Doğru yok. Adam diyecek doğruyu bilsen sen söyle geldim Hacı Bayram'a arıyorum arıyorum böyle bir ifade yok yıllar sonra buldum Kara Davut diye bir kitapta o da uydurma bir şey inanın ilk öğrendiğim mesele Allah'ın kitabından peygamberlerin hayatıdır okumaya okumaya önem vermeniz sizin birçok duygularınızın düzelmesine sebep olacak düşünün şimdi benim anam gece 3'te 4'te kalkar çeşmeye gider o tokaç mı diyorsunuz onunla çamaşır yıkardı gelirdi dışarıda o, o fıs fıs kaz bu ocakları var ya ondan pompalıya pompalıya çay yapardı kahvaltı koyardı onlar gittikten sonra bulaşıklarını yıkardı akşama kadar iş sökük yama şimdi yamalıklı kimse giymez biz hep yamalıklı büyüdük şimdi kadınlar ne yapıyor Allah aşkına kendinizi şöyle bir kontrol edin ha belki bu zaman size yetmiyordur çocuğa bakamıyorsundur onlara kreşler var artık Bulaşığı yıkayamıyorsunuzdur Bulaşık makineleri var artık Bir de bulaşık makinelerinden alıp da şöyle bir robotlar olsa Dizen Buzdolaplarınız var Benim evlendiğimde dolabım nasıldı biliyor musunuz Büyük bir leğendi içinde su vardı Ona ortaya bir tane Bir şey koyar bozulacaklar oraya koyar Üzerine bir kapatırdık Bizim buzdolabımız böyleydi Küpümüz soğuk suyumuzsa Yere gömülü bir küpümüz vardı su o Yani çok değil bunlar 20 sene önceydi Kardeşler teknoloji sizi rahata çıkarmışsa vaktinizi boşa çıkarmışsa sizin hepinizin alim olması gerekir. Şu dersleri benim değil sizin kendi aranızda yapmanız gerekir. Allah hepinize hayır versin. Yine kardeşlerim demek ki kıskançlık aşırı gittiğinde bir kabus gibi gündeme ne yapabiliyormuş gelebiliyormuş. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yine kıskançlık abartılırsa bir yuvanın yıkılmasına kadar ne yapar gider demek ki kıskançlık haramlara karşı bir örtü mahiyetinde olmalı ve onu korumalı bunun ötesine gidilirse akla galebe çalarsa bu sefer artık haktan uzaklaşır duygusallık his ön plana çıkar bu da artık zorbalığa zulme ayrılığa artık birçok bela ve musibete ne yapar götürür Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. Demek ki kıskançlık hiçbir zaman hoş bir duygu değil. Kıskançlık her ne kadar iyi bir huysa da hak, adalet, merhamet, müsamaha, iyi niyet, izan, güven, af ve bağışlama da en az tadında bırakılan kıskançlık kadar iyi bir huydur. Allah Hüsnü zan eden kullardan eylesin Her türlü suizandan Hasetten dargınlıktan Sırt dönmeden bizleri Uzak kılsın Unutmayalım ki kardeşler Normal seyrinde devam eden Her huy insana Ne kazandırır Hayır kazandırır ama ne zaman Bir huyda insan aşırı giderse O insandaki o aşırılık Kırgınlığa Kavgaya kabalığa ve toplumda huzursuzluğa, geçimsizliğe, hatta artık yalnız yaşamaya, kendisiyle yetmeye ve insanlara ihtiyaç duymamaya kadar ne yapar? Götürür. Allah hepimizi hayırlı kılsın, ihlaslı, samimi kullardan eylesin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Yeter mi? Yeter.